Modern sabahlar Modern Sabahlar Artık bitsin bir daha hiç karşımıza çıkmasın dediğim bir reklam türü var. Şu radyolarda habermiş gibi verilen reklamlar oluyor ya. Hmm. Bu his niye yerleşti ben de diyordum. Büyük ihtimalle e, Fahir'in bu son reklamının etkisi olabilir. Olabilir. Fahir, Fahir seslendiği yani, yani için rahatsız sadece, oldu abi? Evet, yok yok. Için... Böyle iyice şey oldu cılkının çıktı. Yani birisi bir reklam ajansı, bir şirkete gidip ben radyoda birden son dakika gelişmesi diye haberinizi vereceğiz. Nasıl? Zamanında <gülüyor> birisi böyle bir konuk gelmişti de hani şöyle bir planı vardı. Ben geç geleyim de kapıyı tekmeleyerek açayım diye. kimlik bir... Gökçek de fayro. Ha belediye seçimleri sırası. Bir konuk dediğin <gülüyor> Yani... bir konu bir konukta belediye başkanlarını ağladığımız dönem değil mi o? Tabi belediye başkanlarının geldiği dönem. Evet. Yani geç kalmasını fırsata çevir. Nasıl pek çok şey fırsat çeviriyorsunuz çevir, sayın evet. başkan? Ee, onda da yani pek çok şey olduğu gibi öyle bir teklif sunmuştu. Yeterli demiştik biz tabii kendisine. Aa, aynısı işte sistem kafası aynısı. Yani sonuç olarak ajanslar falan gelip firmalara bunu söylüyordur da yeterli denecek firmalar lazım. Evet yeterli. Yani herkes de, evet bizim de öyle bir reklamımız olsun ondan sonra bu furya bitsin diyorlar herhalde büyük ihtimalle. Hoş geldiniz efendim yeni haftalık. Vallahi billahi hoş bulduk. Hoş bulduk günaydın. Ne? Bugün One Man Show demokrasi şöleni var. Onun heyecanlı içindeyiz. Gerçekten de süper olacak. Aman kimseciklere söz vermeyin diye bugün geçiyor her yerde. Yani her yerde bu, dedi. bugünün hakikaten kimseye söz verilmemesi gerektiği ve <gülüyor> coşku içinde kutlanacağı şeyden belli. Bugün e, ki toplantıya e, bir gün Evrensel Gündem Sol Hayat TV ve İMH'e e, katılmayacakmış. Daha doğrusu katılmayacak değil alınmayacaklarmış. Ya, şey verilmedi diye. Damsız denen. diye mi? Yer yok diye. Ya kendim Özel de. parti var mı demişler. After Parti'ye falan... Efendim, After Parti'ye belki katılırsınız. Hı, Şöyle söyleyeyim demişler. efendim. Hiç yerimiz yok demiş basın danışmada. <gülüyor> hiç masamız kalmadı demiş. Öyle söylemiş. Ee... İsterseniz bizturaları alalım ama ne zaman yani... Ama şimdi adam oturacak bizturalara haber alacağım diye. O sırada demokrasi paketi açılmış olacak. Şov pa pa pa falan filan. İşte böyle önceden gideceksin. Önceden evet. gideceksin abi yani Bunu olmaz ki. lütfen e, hatırlatalım. Sonuçta bir de yani hiçbirisi gazetecilik faaliyetinden dolayı alınmıyor gibi bir durum yok burada. Yani masa kalmadı. Masa hiç kalmadı hiç. hiç yani. kimse demokrasi şölenine ve Gaga Majero'ya rezervasyonsuz gideceğini <gülüyor> düşünmüyoruz. Bravo. Ama çok güzel bir şey olmuş hakikaten. Yani Evet evet onu duydum ben de. Havai fişek var mı? Gündüz havai oluyor mu havai ben... fişeksiz? E, havai fişek, <gülüyor> özel bir şovu şey varmış böyle ilk önce şeylerle. Ama ne dışarıda, dışarıda o zaten ne derler? İçeride. Gazlarla. Hmm. Sonrasında tazyikli suyla falan harika bir şey. En son plastik mermi yani. hani mi? böyle demokrasi şöleni yazacaklarmış. Demokrasi. Gazlar. şöleni. İstediğiniz kadar A yazabiliriz demişler. <gülüyor> Stoklarımız mevcuttur. <gülüyor> Bakalım 11'de açıklanacak. Ay çok heyecanlı vallahi hadi biz çünkü program bir çek bir saat la Herkes... ettiğimiz esnada zaten hazır olmuş olacak her şey. Herkesin kendisinden bir şey bulabileceği bir paket. Bizi dinler misiniz <gülüyor> Breaking Bad finaline mi heyecanlanıyorum şu anda ben yoksa demokrasi, demokrasi paketine şöyle mi? Falan... Şöyle çok paralel birbirine. Ben izlemeyeceğim demokrasi paketi açıklanmasını. Çünkü dediğim ben gibi yani. Yani de sonunu veriyorlar. evet sonunu. Onu söyleyecekmiş. Iı, onu ben açıklayacağını düşünüyorum. Yani Hakikaten o yüzden izlemeyeceğim. Yani eğer bundan kaçacak olanlar varsa da lütfen de dikkat etsin buna. Üç bölüm daha sözü varmış. Nasıl? Breaking Bad. Yani biz demokrasi biz paketinde çek... hayranları sevindirecek bir şey daha. Üç bölüm daha şey yapacağız demişler. Çünkü biliyorsunuz CHP zeynettiği <gülüyor> zamanında hiç Breaking Bad yoktu. Biz başka ben bir şey gülüyoruz abi. Ben araştırdım gerçekten öyle. Ben başka bir şey gülüyorum şu anda falan Ben sinirden gülüyorum ya ortam çok gerildi şu anda. Niye yakın tarihle ilgilenmiyorsunuz hiç? Abi ilgileniyorum vallahi ilgileniyorum ya. Sonra... Bilmiyor ki ecdadını bilmiyor adam. <gülüyor> Sana diyorum Fahir. Anladım zaten ama bir insanın ağzına ecdadını diye hiç yakışmıyormuş ya. <gülüyor> nasıl, nasıl yakışmıyor? Sana yakışmıyor Oktay. Mancini ile sıkı pazarlık. Mancini çok güzel bir şekerleme ismi gibi. Yani yöresel lezzet gibi de. Vallahi aldığı ben paracıkları... Ben şey belge şeyi, bestecisiydi değil mi Mancini? Af buyur. Galiba evet onun da adı Mancini'ydi Mancini ya. Dur bakalım ama yok internete bugün girme Bugün internete gibi. hakikaten. Bugün Twitter'a bize ulaşamıyorsunuz. Yani. Sevgili dinleyiciler bugün Twitter'a girmiyoruz. İnternete girmiyoruz. Yasak modemlerimizi kapatıyoruz. <gülüyor> Mancini yok. Bu Galatasaray teknik direktörü. ...olan yeni isim. Daha doğrusu anlaştılar Olanla mı, anlaşmadılar, anlaşmadılar mı tam da o da belli değil. görüşüyorlar deniyor. Yani daha doğrusu eskilerin tabiriyle hani biri flört ediyorlar diyeyim. Görüşüyorlar, konuşuyorlar. Şu anda böyle daha... 3 saat görüşmüşler. Bir geyiğe sardı herhalde sohbet. Bir noktadan sonra. <gülüyor> <Yani, gülüyor> Tarkıda 3 saat ne konuşmuştur. Ne o, Şunu vereyim, bunu vereyim. Yok abi ben ne sana bunu de, vereyim. Ne yaptınız Fatih Terim ayrılmıştı ya. Evet. Yani gönderilmişti ya hatırlamıyorum nasıl olduğunu. Ayrılmıştı o Milan'a. Gitmişti değil mi? Geçmişti. İşte ondan sonra Fiorentina'nın başına geçen teknik direktör bu Mançini. Şimdi hmm. de Galatasaray'dan gitti. Gölge gibi takip ediyorum Mal dedim. Şey. bilemiyorum artık. Abi nasıl demiş gitmiş. rahat vermişim. O ki arkasından tapkaya geliyor. Ya da Galatasaray yöneticiler... Ya bu... Terim'in yerine kim gelmişti sonra biz aynısını yapalım, aynı numarayı yapalım mı dediler. Bu arada taraftar ne diyor? Ben onu merak ediyorum. Mesela böyle bir bazen bir futbolcu olduğunda büyük bir heyecan oluyor ya. Hı hı. Geldi mi gelmedi mi falan filan. Daha dur, daha şey. Mesela Drogba'da nasıl bir şey olmuş? Snyder'da da öyle olmuş. Abi Snyder geliyor falan diye. Bu Ama Snyder değişine bak ağzına ne güzel yakışıyor. Abi Mancini geliyor diyor mu taraftar? Diyor mu? Yoksa kim bu Mancini'de falan diye birbirine mi? Mi? Yok canım Mancini'de şimdi hani şey... Gerçi herkes bir bekliyor çünkü bu dönemde çok konuştuklar ya bir süre. şimdi mançini mançini deriz çok alakasız bir adamda da bir meğersem Galatasaray'ın flörtü çıkar. Yasak aşkı tak diye ortaya ha başka, başka bir adam, bir adam, mı bir adam çıkar Üç 3 saatte yani. görüştüler abi o zaman. Abi 3 saat bir gün sen 24 saat 3 saat sen mançiniyle. Sen gel, sen <gülüyor> gel <mübarek> pilav yiyiniz mi demişler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diye çağırmışlar mançini. Abi 3 saat onunla görüşür 3 saat öbürüyle görüşür. Saat mi yok memlekette yani çok doğru, özür o da, o da doğru şey Bey, yani yani çok özür dilerim. Bu e, hocalar, evet, hocalara geldiği zaman Hı. böyle bir şimdi Fatih terimin hani şey etkisini biliyoruz ya böyle Neyse bir boş durma yani ne denir ona ee, motivasyon motivasyon özelliği. Her gelen hoca böyle bir şey yapmaya bundan her, ne bileyim Mahmut hoca falan gibi konuşuyor mu? Takım ne şey olacakmış yaptırmam falan gibi böyle bir konuşması oluyor mu? Luçescu'nun konuşmadığını biliyoruz. Öyle bir şey olmadı. Ya. Ama şey diğer... yabancı dilde yoktu zaten. <gülüyor> ama, ama diğerleri konuşan vardır. Konuşacak <gülüyor> mıdır yani gelen şey? Bundan sonra böyle yaptırmam falan gibi mi konuşuyor yoksa asılacağız, şey yapacağız, atacağız, gol atacağız. Bu çocuğu şey. alım valla yemin ediyorum seni bir birinci kademe bir antrenörlükle başlatalım eke gerisi gelecek. Ben mi çok geliyor. güzel yapacağımı düşünüyorum. E ona zaten hepimiz şey. Çakacaksınız şeyiz. golleri çakacaksınız. Ben de düşünüyorum <gülüyor> ama seni çok güzel yapacağına ama inanmıyorum. İnanmıyorum bu çocuğa ona fırsat şans vermezler. çünkü bir sürü teknik adam var yerli hiçbirini öyle şans verilmiyor bunlardan bir tanesi yılmaz Vural'a da verilmiyor yani. Ya bu şu da var yani şimdi böyle Büyük kulübe gittiğin zaman evet. Şampiyon yapman lazım ya o kötü yani Yok öyle bir şart yok ya yani. o, o şart kalktı benim O şart kalktı, kalktı. O şart kaldırıldı. Canım, Ondan sonra yerden yere vuruyor ya Şimdi Galatasaray bir... şampiyon oldu geçen sene Olsun canım yani Fatih şampiyon terim. oldu Rahat seni, etmiştir rahat şart, rahat böyle bir yaz şey geçirmiştir şampiyon, şampiyon, kaç maç. şampiyon olursan Kalacağın garantisi yok şampiyon olmazsan gideceğin garantisi var da o Şamp zaman hangi durumda kaldı net değil yani net, net değil. ortaya çıktı işte benim demek istediğim şimdi mesela küçük bir kulübe sen şey dersin yani Ha her, her sene şampiyonluğunuz ben geldim şampiyon olamadınız dersin çok güzel tavırlı <gülüyor> teknik direktör böyle yani, bir şey var mı ya bunu rahat rahat söylersem ama şimdi böyle Galatasaray'a Fenerbahçe'ye işte Beşiktaş'a gittiğin zaman tam bu Yılmaz Vural'la çok yakın. seni onun yanına şey gönder tabii üstüne, mesela şimdi kim gitse zaten süper bir takım değil mi bu Galatasaray. Evet. Yani ligin ne? üst seviyelerinde Süper bir şey takım yok. ne yani iyi takım değil. E, hayır yani Türkiye'de kaç tane iyi takımı bu kadar şey pahalı bir takım. Zaten ben, mesela ben de gitsem şey desem. Arkadaşlar, ege ege ben şu bu anda Galatasaray'a göz kırpmaya başladı. Aslında geçen günkü Külcüm sen şunu bitirmeyen neden Galatasaray'da olması gerektiğini söyleyeceğim. Şey çok, derim çok yani. Çok doğru yani falan. Arkadaşlar ben bu işlerden hiç anlamam. Hepiniz alanında süper insanlarsınız. <Gülüyor> Beni mahcup etmeyin. İyi oynayın bana laf gelmesin desem zaten. Bir başarısı olur ama hani şampiyonlukta teknik direktörün bir etkisi varsa onu ben takımına <gülüyor> katamayacağımın sözünü veriyorum. Sen bayağı uzun uzun yani herkesle <gülüyor> tek tek görü görüşeceksin anladım. Yani 3 saatim yok benim şimdi Breaking Bad var, Demokrasi şöyle var. Ben bu hani teknik gelecekse. Ama yani... E çok zor iş ya. Ya sen bana bak şampiyon yapacak mısın takımı? Üç saat okunuşuluğu. Efendim şimdi ben takımla yapacak mısın? Bak dünya kadar para vereceğiz diye konuşuyorlardır. Sen paramızı veriyoruz ondan sonra şampiyon olamıyoruz. Kendi paramızda resmen rezil oluyoruz ya. Küçük kulüplerden biriyle başlasam ben daha iyi olur. Ama orada da para aslında. Zaten sen küçük kulüp diye diye olmaz. Küçük kulüp dersen zaten onlara, sen flörtün yanlış. <gülüyor> ama Yeniden bu da, da bununla da ne yapayım şey yapayım ama yani. Yeni, yeni hoca iğrenç çıktı derler ya. Yani. <gülüyor> küçük kulüp. Kulübümüz... Sonuçta küçük kulüp ne başladık? Başarısız olmamız garanti. Ben olsam da başarısız. Olmasam <gülüyor> da başarısız. başarısız. <gülüyor> o yüzden çok rahatım. Bu sezon Boş, çok ben rahatım. Ben boşa para harcama diye düşünüyorum. Valla samimi söylüyorum. Yani Kendi aldığım parayı bir kenara koyuyorum. Çok boşa harcamışım. Orada da işte küme düşme diye bir başka şey var. Küme düşmemedi Başarı olarak. Evet. Başarı o. E sen ne diyordun nokta Neden gaz Yani Mancini... Ha Ege mi? Ha. Ya geçen gün Game of Thrones konuşurken Hı -hı. E, pek çok konu olduğu gibi pek çok dizi olduğu gibi Game of Thrones hakkında da konuşurken şey dedi ben de, de Lannister'ların yanında olurum daha iyi. Şimdi bugüne kadar Beşiktaşlı olarak ifade etti ya kendisini bu adam. Hı hı. Yani Lannister'larla olmak hasta Beşiktaşlı. Hasta Beşiktaşlı. Lannister'a bana biraz gala yakın gibi geliyor. Yani bu iyi kötü gibi değil de. Kazananlar ya. O bir tercih yani. Hmm, tercih yani. orada şey neresi? Beşiktaşlılar neresi? Valla pek çok aile var Fahir. Hangisi? Yani Starklar Beşiktaş'a gider gibi geliyor. Bence de bana. bence de Starklar yani. Beşiktaş'a gider aynen. Aynen abi. Bu Zaten Manchester'lar aslan ya düşününce ya, sembolleri aslan. Orada, yani. da, orada da örtüşüyor ama yani e, san, gizli bir kayma var. Yani o yüzden teknik direktörlük tercihini ama ilk yani, tercih olarak orayı yaz sene. Bir an evvel hakikaten Galatasaray bu teknik direktör şeyini çözsün de böyle ligde başka şey konuşuyor. Şimdi futbol Yoksa dışında Ege'de şeyler başladı. O kadar maç yapıldı sırf görüşmeler falan konuşuluyor. Zaten bu neden yani başından beri öyle değil mi ya? Ne futbol konuşulmuyor ki? Mançın yıllık ücret 4.5 milyon euroya indirirken Tamam kabul ediyorum. <gülüyor> Ve <gülüyor> bu parayı şampiyon olursa mı veriyorlar yoksa Her halükarda veriyorlar. Her halükarda parama alırım değil mi? Yıllık canım, sabit. Şey... Şampiyonluk sözünü de veriyorum. <gülüyor> Yardımcılarına bindirin birazcık indirime. 4'e 4'e bağlarız. 3.5 3.5 Oktay. 3.5 Abicim bayağı bayağı alıyormuş şu Üç 3.5'a bağlarız. Ee, 4.5 milyon euroya indirmiş. İndirmiş. İki artı bir senelik anlaşmayı da kabul etmiş. İki yapmış. artı bir... İç artı bir en az <gülüyor> bana. İki çocuk i̇ki var. çocuk var. İki, i̇ki artı, artı bir, bir tamam ya. İki sene devam edeceksin. Ha daire değil mi? Daire ben değil Ben lojman diye düşündüm. <gülüyor> küçük hesapların Dört, adamı... Küçük takımların <gülüyor> antrenörü ve küçük hesapların <gülüyor> adamı Eke <gülüyor> Kayacan gururla sunar. Tazminat konusunda bir şey Onu tazminat Hacan konusunda düşünmek ya. bile istemiyorum. Tazminat değil. <gülüyor> <gülüyor> öyle para konusunu düşünmek da istemiyorum deyip kapatırsın Mert. Vallahi ya. 8 kişilik de bir ekibi varmış. Ondan sonra ne olacak bu ekip do, duran ekip ne olacak? Duran da ki ikisi istifa etti. Zaten. Istifa. Hayır canım duruyorlarmış. Emir Davala ile şey ya, istifa etti. Ha şaş. Hayır Hasan Şaş da şey duruyor ya. ya maça çıkmışlar en son. Ya bu maça çıkalım da ya bir daha fark... içine çıkmayız demişler. Öyle takımı mi? yalnız canım yani şimdi dedi. herkes gidecek. He. Ya o da öyle olacak. Yalnız Ya benim en büyük eksikliğim yani burada e, kulüp ismi vermiyorum. Kim? Şu Her hareket. kulübe gidersem gideyim. Şu hareket. Senin en büyük eksikliğin şu, şu hareket. Yok Şöyle yok. bir hareket yapabilir misin? Saha, saha kenarı şovunda... Ben rakip tanımıyorum. Sen şov dedin mesela yok olmak mı? Yani 50. Ha <gülüyor> <sakin, yani, gülüyor> Doğru maçları seyretmek zorundayım değil mi? 90 dakika. Sadece seyretmek değil aynı zamanda durmak... Yani uyusam bile... Orada durmak zorundasın. Ben orada İsmail Türüt gibi terliyeceğimin sözünü veriyorum. Hangi takım olursa olsun sağ kenarında. O zaman bak bu büyük avantaja. İsmail Türüt ayarında hocamız var diyecekler. İsmail yani Türüt. En büyük hepsinin şu anda <gülüyor> i̇kisi, ikisi kıvamında. Ben ekibimle gelirim diyeceğim bir ekibim yok. Ya ekip olsa bir alır mısın Oktay'la? Bizim dükkanın personelini mi alacağım? <gülüyor> ekibimle? Ne ben... <gülüyor> spor sayfasında stoklu çalışacağız diye manşet mi görecez ya? <gülüyor> Ka kale top vereceğim. Şöyle diyeceksin. Şöyle diyeyim efendim kalimizde hiç yer yok. Vallahi çok güzel olur ya. Ekibimle Mut geliyorum. Üç geliyorum. İki artı bir tarihe de fitim. Keşke dünden gitseydin ya şimdi. Bugün, ya. bugün tazminat konusu konuşulacak. Kadık oldu senin teknik direktörlük. Yatar, değil mi? Ya tahtam. Vallahi yatar ya. Bu sene yatar Ege. Bence seni 3 saat şey konuşulursa yani. bugün 5-6 saat konuşurlar. Çok. Çok bir de hafta uzun şimdi. Oha o Biliçe benziyorum diye Beşiktaş'ta şansım olur. Yok. Biliç... Biliçe değil. Biliçe benziyorsan küçük takımlardaki Onların durumu yok. Biliçe alamıyor diyelim. Se Biliç. Seni alacak. Ne yapacak adam seni alacak. Biz de şey deriz. Bir Biliçin. Biliçin kuzeni falan diye lanse ederim. Zaten Biliç çok mutsuz. Aslında Biliçe yönelik şey yapabilirsin, çalışabilirsin. Hadi ya Sanki. niye mutsuz? E çünkü gitmiş ifade vermiş. Yine aynı cezayı vermişler. O da niye gittim ben bana inanmayacaklar? diye sinirli. Mutsuz ve sinirli. Ben sinirlenmem. Tekin Buysuz ve tatlı kadın. Diye bir şarkı var evet. <gülüyor> tamam. İyi hayırlı olsun. Her yana bekliyoruz futbol ay. dünyasındaki gelişmeleri. Bu arada yine futbol dünyasına e, kara bulutlar çöktüren bir olay gerçekleşti. Ne Dün oldu? bizim dükkanda bir kombine şey unutulmuş. Bilet. Bilet. Gençler Birliği, Birliği mi? Gençler Birliği. Anam. Hadi ya. Hımm. -hı. Saat kaçta fark ettik bir, maçtan önce mi sonra mı acaba? Maç sırasında fark edildi. Herhalde benim akşamı mahvoldu. Ay çok üzüldüm ya. Stadyuma gitti bir şey. Numarasını söylesene. Numarasını söylemeyeyim. Söyle ee, bir numara çünkü... söyle bence kapatsak 52. 50. 50. <gülüyor> 52 <gülüyor> eğer <gülüyor> olan varsa bize ulaşsın. <gülüyor> Burada ve yani adamın halini düşündüm ya. Yemeğimi iyi yerim. Ondan sonra maçıma Ama Gider oradan alır ya. Kombinesinde de şey Biraz yapmaz. Nasıl kombineyi tekrar alabiliyor musun? Kombineyi yani almaz da para verir biletle girer. Ne gerek var adam parasına? Ben ya durduk dayanım. yere masrafta ne yapacak? Taksi atladı geri döndü. Bilet kaç paraymış dünkü maç? Ne bileyim bu arada güven veren bir müessese olduğumuzu galiba dün net bir şekilde gördük. Ne oldu ki? Herkes kartını bıraktı gitti. Bunlar bir şey yapmaz diye. Ya en son doğalgaz kartı bırakıldı ya bizim dükkana. <gülüyor> bozdu. <Galiba, gülüyor> bütün Ankara'da yayıldı o kart. Bırakma hadisesi. Daha doğrusu yanlışlıkla bırakılmadı. Yanlış anlaşılmasın. Dedim bir Benim bir, bir bir arkadaşım gelecek. Ona iletir misiniz diye evet, bırakıldı abi. yani. Değil mi? Evet. <gülüyor> Yani dolu doğal gaz kartına üstelik şu yokluk günlerinde vallahi herkesin 75 şu an kaç oldu 110 mu? Eylül'le 110, 110 bekliyoruz. Dere. Ekim'de bekliyoruz. Vallahi bilmiyorum. Ekim'de bekliyoruz. Demokrasi paketinden doğal gaz 130'a kadar çıkacakmış. Öyle şey var. bence de 20'den 20'den bilgilerden. Sonuçta herkesin mutlu olduğu bir ortamda. Bu arada işte o e, kombinesini kaybeden taraftar, acılı taraftar da her zaman gelip kartını alabilir. Çünkü o ilerleyen dakikalarda ilerleyen günlerde ne öyle abi, gençler birliği havalı bir şeyler yaparsa o kartın değeri Tabii. yükselecek yükselecek 3 katına, şey katına çıkar ne diyorsun sen bir de bir daha yani kaybolan kartlarda bir daha çıkartılıyor mu onu da bilmiyorum öyle bir şey yok diye söylüyorlar Vallahi çıkartılmıyordur herhalde çünkü o, o yani. kartlar ne oluyor kombine kartları okutuluyor mu bir şey yapılıyor mu Okutuluyor galiba. Helal, yani hani Bunun ama. mesela böyle bir iptal olması bu kart geçersizdir efendim. Kredi kartı kart evet. diyorsun? Manyetizma gibi bir şey olması lazım. Kesin onun üstünde yani manyetizma gibi bir şey varsa kesinlikle iptal edilemiyor olması lazım. Bana da öyle geldi. <gülüyor> Hiç kombinesi olmayan adamları soruyorsun. <gülüyor> Bak, ha, nasıl başlarken cümle Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Ege abi kombine unutmuşlar diye verdiklerinde ben kombineyi bugüne kadar ne zannediyordum biliyor musun? Ne? Koçak... Koçak boçak... Oradan böyle. her diye şey yapıp. <gülüyor> niye hiç akla gelmedi ya böyle bir kart olabileceği? Ah Egecim ya. Ah Egecim ya. Ah Egecim. Sana güzel bir takımdan başlatalım. Sana çok fazla geldi. Seni üst düzeyden soktuk. Tam şey olmadı sindiremedin. Küçük takımların küçük antrenörü olarak başlayacaksın. Başka bir küçük takımında taraftarı olarak. E ben, benim hiç şansım olmadı bu olayla da ortaya çıktı yani. Hoca kombineyi koçan zannediyormuş. <gülüyor> yani teknik direkt direktör kombine bilmez ki ne? ne bilmek zorunda değil ki. Tamam <gülüyor> <Hah. gülüyor> <gülüyor> Biletle mi giriyor kendi maça? Kardeşim ben sahanın içindekini bilirim, dışındakini değil. Yani bence içindeki yani bildiğin konulardan bahsetme. Bilmek zorunda olmadığın konulardan bahset Mesela. Mesela sahanın içindekini bildirdiğince ne biliyorsun deyince çünkü orada da şey olacak. Hoş istersen ofsayt açayım İşte bak olmadı yani. <gülüyor> ben sen bilmediğin ve bilmek zorunda olmadığın konulara hep gir. Oradan yürü. Bu arada e İlişkisini nazar dayanlar. Kısımda bugün mü yapacağız? Bugün mü yapacağız reklamdan sonra. Reklam. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Disco disco. Oh oh oh. Haydi geçtik. Hop hop hop. Oh. Hop Oy bu sene kivi çok güzel. Çifter çifter yiyeceğiz. Niye? Kivi. Kivi mi? Tabii. No no no no no. Vallahi bu seni acayip güzel şey var. var. Kivi var. Haberimiz güzel, olsun. Güzel kivi mi yaptım? Tabii bu sene ilk, ilk e, sezonun ilk kivisi çıktı. 110 ton kivi ile başladık. Şifa şifa niyetine deyip almak lazım. Şey kivi ben artık şey yiyorum. Ee, kabuğuyla mı? Kabuğuyla yiyorum. O kadar güzel ki. Nasıl yani ya? ilk başta Kiv... biraz zorlanıyorsun Kumlu ama. Kumlu olur Fahir. Kumlu değil de. Kumlu ve kıllı olur. <gülüyor> yani biraz kıllı gibi yani bir hisyat oluyor. Şeftaliye kıllı diyorsan kivi <gülüyor> bayağı kirli sakallı yani. Şeftaliye tüylü denir de ha. kivi bildiğin kıllı olur. Şeftaliye tüylü diyorsa hakikaten kivi dedin ki. Sakallı. Hem de bayağı sert sakalları olan bir adamın yüzünün böyle adamı yediğini şey düşünmüyormuş. Düşünmüyormuş. <gülüyor> Güzel bir hat çiziyormuş. Kabuğun <gülüyor> soymuyor mu? Trase diyor. <gülüyor> öyle öyle bir güzel. <gülüyor> çok öyle güzel mi? ama ya. Vallahi çok kabuğunu yemenizi tavsiye ederim yani. Kabuğunun sıkıntısı zaten ya. kabuğu. Yani çünkü yamış yamış bir şey. O kibipis. Kabuğunda da hiçbir şey yok. Alışınca. Yani böyle soymaz. Da... derisi gibi geliyor. Nasıl tabuğun derisine bazıları kötü muamele ediyor? Doğru doğru aslında. Ama, ama. vallahi yemin ediyorum öyle yani. Yıkadın mı peki? E yıkadık canım o kadar Yıkamadan da hayvan. Yıkamadan yeseydin fire en doğal hali bu diye. <gülüyor> Poşetiyle yeseydin ya. Kabuğunu, kabuğunu savunan adam bir sonraki an. Kabuyla de... yiyin diyorum ya ben sana ananası kabuyla yedemiyorum. Kiwi kabuyla yemeyi Oradan razı olayım ben de yani Onu ne de. <gülüyor> itiraz ediyorum. Ananas da diyebilirdin çünkü. Ya ya deseydim ananas. Abukado de. diyebilirdin. Ya abukado demedim. Bak abukado da hiç öyle güzel olmuyor. Neyse, kabuklu yediğimiz meyveleri bir ara tekrar gündeme getireceğim ama bu sene kivi bolsa kış çetin geçeceye benzer beyler. Öyle mi? Ki, kivi bol olunca tüksür. herkes zanneder ki ayva, nar alakası yok. Hatta şöyle söyleyeyim, alakası yok be yavrum, kividir esası. Mesela kivinin anavatanı neresi? Küba. Bak. Kivi Küba. Yeni Zelanda mı? Kivi bilmiyorum ya vallahi ben uyduruyorum. Bundan mı kiviler deniyor acaba onlara? Kivi tropik değil mi ya? Yeni Zelanda evet, Kivi tropik diyorlar bazıları ama bana hiç tropik gibi gelmiyor yani Yeni e... Zelanda'da koyun var bir de kivi var benim bildiğim Bak adam ne güzel Yeni Zelanda dosyasını açtı içinde iki parça şey buldu <gülüyor> Koyun var kivi var ya kapat o dosyayı Kapat yolumuza devam edelim Evet e, size isterseniz biraz yakın e, dönemden hemen şeyleri vereyim e, İngiltere kedi şu anda mücadelesini devam ettiriyor e, Biliyorsunuz ki on numarada bir kedimiz var Kedimizin adı ne? Henry, Henry değil mı? benziyor kedimizin adı Henry değil David <gülüyor> <Bitt> Cameron mı? <gülüyor> <My> God, <gülüyor> <ben> soruyorum <gülüyor> kedidir o kedi. Evet Onu pas geçiyorduk ama David Cameron'ın e, resmi konutunun ha neydi o kedinin adı ya meşhur kediydi ha şey nesiller nesillerdir orada duran devredilmiş kedileri. Lereditlereditkatt diye de geçer. Evet. Benim heri demek ki o kadar da uç bir şey değilmiş. Hiç çok benziyor dedim zaten. Bir şey soracağım ya hiç mi kedilerlisi olan başbakan çıkmadı ya senelerdir. Seneler yaşayıp de kedilerlisi olan ben hiç kimse yok. Doğru. <gülüyor> başbakan olan peki ben biraz değiş. <gülüyor> başbakan <gülüyor> olan <mı? gülüyor> Yani seneler senelerdir yaşıyor o hayvan cazları. Magetecir <gülüyor> zamanında o girememiş hiç. Margaret'e Tü de her tarafa falan demiş. Kimse, Kimse şey o, yapıyor, o da olmuştu. demirleydi. Tabii yani o kedi bile yani karşılıklı tırnaklarını çıkarmışlar. Ondan sonra neymiş sıkıntımız? Sıkıntı şu, orada İngiliz gazetesi aslında Leri'nin iç sevilmediğini hane halkı tarafından. Hane halkı dediğimizde başbakan. Onu öldüremezsin de kediyi. E, Çünkü muhalefetin şeyi hazır yani. Kediyi bile yaşatamadılar bunlar İngiltere'ye ne yaparlar kim bilir. E, Valla kedinin hayranı olan İngilizler de hemen Leri'yi kurtarın diye hemen binlerce tweet, 10 binlerce. Mi ya eziyetli de, sevilmemesi de bir eziyettir. Bir öyle ya yani bir kedini, ya bir hayvanı bir canlıyı sevmemek zaten en büyük ceza. Sonuçta kim yolcu kim hancı abi on numarada. Hocam çok güzel. O da doğru. O, o, o, öyle bir, bir lafı var. Bu Burada da bir herkes gidesin var benim. <gülüyor> Sonuçta ona baksınlar abi. Yani oradaki kim ama sonradan şöyle geldin? Bak. Sen geldin tabii Doğru. ki sen bana uyum sağlayacaksın. Ama yani şöyle de bir durum var. Orada biliyorsun bir misyonu var. Misyon dediğim görev yani mission. Doğru. Yani <gülüyor> mission dediğimiz şey. Neymiş Larry'nin görevi? E, o fare cennetini e, adeta şeye çevirmek. Kurutmak. Hadi ya o mu görev? E, tabii o mu? Görevi o fare yakalamak ama 9 ayda bir fare yakalınca David Cameron da e, laf sokmuş. Yani öyle sevmeme değil de. Yani Ma işte... David Cameron'ın şeyh Suriye hareketinden sonra bütün havası bozuldu. Çok özür dilerim. Hmm. Kime kime laf soktu da kim ciddi aldı. Ya bu Cameron. en son fotoğrafı beni şey yaptı. Ya, o kırmızı çantayla yatakta verdiği poz. Onu ben post bilmiyorum bile. Yani şey o da şey ne derler Baldız'ının düğününde evet. otel odasında elinde önemli evrakların. Yani devletin önemli evrakların olduğu kırmızı Evrakının evrakının. Hmm. Evet. Onunla beraber yatakta uyumuşsun pozisyonunda. Baldızı da çekmiş fotoğrafı. Yani bu kendini çekmiş ama arkadan David Cameron da çıkıyor yatakta. Üstelik de boxer'la. David Cameron'ın baldızının yatağında ne işi var? O hiç sorgulandı. Otel odası canım baldız herhalde yani. Ya koca başbakan bir tane oda tutalım. Üç yatak mı dedim. David Cameron'ın artık miadı doldu gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Allah bana da öyle geliyor. Valdız o tarafı bitirdi bizi. Oktay bizim hani vizelerle ilgili bir sıkıntı olmaz değil mi? olmaz o. Valdız'ın yanında donla dolaşmak diye bir şey var mı? Yani ben pek çok kültüre aşinayım da Avrupa kültüründe de yok mu? Avrupa kültüründe de benim gibi yok. Oktay daha donla Yani Avrupa... Yani yok öyle bir şey yok ya. Avrupa'da yani... en çok La... Avrupa'da gezen adamımız Oktay Demirci'ye dönüyoruz. Avrupa'da en çok gezen adamımız... Yok, David Cameron başka şeyler var. Futbolcu biliyorsun arkadan iki kulak yapmıştı. Bir şey rugby oyuncusu fotoğraf ha. çektirirken. Ama o neredesin? Bir gevşeklik olacak. mi var diyorsun? Neredeyse. Ne demek istiyorsun? Gevşeklik değil canım da şey oldu abi. Bunlar var. güzel şeyler de. Ha. Yani sadece bunlar olunca bir sıkıntı var. Tabii doğru. Sadece bu kedi. Sadece bunlar olunca bak bunu not et. Ben bu sabah dinleyicilerimize hak vermek istiyorum ya. Haksız olan haksız ...olduğunu düşünen dinleyicilerimiz varsa... ...şimdi insan bazen kendine itiraf eder ya... ...başkası tartışırken söylemez de... ...kendi kendine kaldığında... ...haksız olduğunu bilir. Onlara da hak vermek için... ...vallahi buradayım. Yani, Arasınlar. Bak, Bence siz haklısınız de demek hak için. Yaz yani, ya bir şey diyeceğim ya... Yani. Şimdi dinleyicilerimize tabii sonsuz güvenim var ama... ...bir yandan da ben korkuyorum... Breaking Bad'in Bad sonuyla ilgili bir şey, evet lossu sonunu değil söylediler bize sabah sabah hatırlarsanız. Yayınla mı söylemişler? Tabii canım bizim yayınımız sırasında dizi oynuyordu, orada bir şeyler söylemişlerdi. O ben bugün hiç yayına Spoiler dedim. gibi bir şey vardı. Evet, evet. hep uyusam. Aman gelmeseydiniz yani. ya çok özür dilerim, ben de sizi rahatsız ettim bu sabah sabah. Faiz sen şöyle düşün, şimdi sen Breaking Bed'i izlemiyorsun. İstemiyorsun ee, değil mi? Birisi değil. seni arasa demokrasi paketinde şu olacak dese Nasıl keyfin kaçar? Büyük ustayı etmek için geçeceksin televizyon karşısında Biliyorsun paketten ne çıkacak vallahi çerezler abi. falan her şey hazır Bir kasa bir aldık abi Tahtan ta. ta, ta, vuracağız <gülüyor> Hakikaten fire ya. ya Aynı şey yani Abi şu anda anladım empati buymuş meğersem Empati İstanbul'da emek ister <gülüyor> Empati emek ister <gülüyor> Vallahi <gülüyor> İkisi beraber güldüm. Kombo yaptım. <gülüyor> Oktay Demirci'den toplu gülüşler başladı. <gülüyor> Bu saatte son şarkısını bir dinleyelim de neşemizi bulalım sevgili dinleyiciler. Clash London Colin Radio Today. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Müren'in Ankara Radyosu'ndaki ilk programından sonra böyle insanların o zamanlar herkes aynı anda radyo dinliyor diye başka bir şey evet. olmadığından. Sokağa çıkıp birbirine baktığını anlatırlar. Böyle esnaf falan dükkanın önüne, abi duydunuz mu falan filan diye. Bence az önce bizim de şarkının nakaratının aynı yapışımız benzer bir etki. Ha, Yıllar anda, sonra etki olmuyor. Şu, şey, şu anda şey, köprüde trafik yurduğunu biliyor musunuz? Yani? İki olay Bilmiyorum, daha var. He. Köprüde trafik, köprüde trafik, köprüde trafik biz... durması bir olay Bir diğer iki olay da şey Bir tanesi e, uzayların istilası Evet doğru sonra, Orson Welles yani, Orson Welles'in o hikayelerini O zaman kronolojik olarak Orson Welles 1 Zeki Müran 2 Modern Sabahlar üç. Yok ondan önce de karışım şeyin ilk bölümünden sonra O gerçi televizyon, televizyon. O televizyon olduğu için ayrı tamamen Ç ayrı tutuyorum böyle herkesin birbirine baktığı Bu nasıl bir arabaydı izlediğimiz diye ama bizim herhalde Katy Perry yorumumuz yıllar sonra aynı heyecanıydı o dördüncü olaydı o yani be, belki e, şu anda bizi dinleyenler aile büyüklerine Aynen, gidip evet. böyle böyle bir şey dinledik radyoda doğru falan mu diye, diye doğru mu zamanında mu diye. vardı ama bu ondan daydi demiş olabilirler <gülüyor> o o o o, o, o. şovumuzla hakikaten öyle ama yani lütfen bunu üçümüz bir aradayken ve sadece ve sadece radyo sınırları içinde yapalım çünkü Biliyorsun. Bir kere tek başımıza yaptığımızda böyle olmayacak. Bu bir. Hem iki. ticari olarak bir fiyasko olur. Yani ticari... Ben de şimdi bir otelde... aynen <gülüyor> özel program. <gülüyor> <gülüyor> Kirti Feri <gülüyor> nakarat yapıyor. Olmaz abi. Olmaz. Hem e, bir de bizi... Yani artık... Belki üç kuruş, beş kuruş kazanırım ama devamı olmaz. Yani. Bunlara lütfen şey yapalım yani. Sadece ve sadece bu üçlü olduğu zaman... Yani şey gibi... Üçümüzde birer şifre var... Bunlar bir araya geldiği zaman o kapı açılabiliyor. Kapıda biliyorsunuz cehennemin. Gene bir benzetme. Gene bir çeş... Gene başka yere Ama çekilmeye, ben. çekilmeye ka... Çünkü yani ben bu... sistemi anlamadım. Soru soracağım şimdi fayda. Sor Oktaycığım nasıl sor. Nasıl şifre var? Aynı andınız nasıl... anahtar gibi bir şey mi? Döndürme. Anahtar en Doğru. En Konu güzel yani. Öyle geldi. bir örnek veriyor ki yani bir her tarafında kulplar olan bir şey gibi böyle bir bakın diye bir testi ki her tarafı kulp insan tutacağı yoksa da evet. bir yerden tutuyor gibi senin de yaptığın benzetmenin içinde testi olması kulplu testi Binbir kulplu test çok ya. güzel put olur bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Söyle çok 3000 yıl önce yaşasak çok güzel put olur. Binbir kulplu <gülüyor> test mi? Hı Testiden put olur mu ya? Put olmaz olur, şey. olur mu? En güzel ilk puttılar İlk put testeymiş işte. Daha doğrusu ilk yani feste amaçı yapmamışlar. Put diye yapmışlar. Mançini ile işte Galatasaray yöneticileri de böyle konuştu değil mi ya? 3 saat. Hakikaten 3 <gülüyor> Böyle konuştular değil mi? Çünkü... İtalya'ya ben çok İ gittim. <gülüyor> Bak... Orada gittim, bir dört. merdiven bayram'da var girelim. Roma'da İspanyol, İspanyol çeşmesi da. var. Merdiven var ne çeşmesi? En son bayramda İspanyol gittik Merdiven sen. efendim falan diye. Bayram böyle. diye böyle. <gülüyor> diye. 3 saat 3 saat konuşmuşlardır işte böyle ya. Geçelim konumuza geçelim. Neyse konumuza bizim de vaktimiz az sevgili dinleyiciler öyle çok vaktimiz yok. 9-15 oldu saatimiz davetiye vermek zorundayız size. Radyo Otu özel gösterimini gerçekleştirelim. Ka kaçıncı hocam. Kaçıncı. 99. özel gösterim. Daha 100 tane gösterim bile yapamamış. Radyo o yazıklar olsun. Yılın en Söbeti... iddialı filmlerinden... <gülüyor> Bak gene kulplar uçuşuyor. Amadım. Kulplar kimin için uçuşuyor? Bu yılın ah, iddialı ya. filmlerinden biri. Gravity, yer çekimi. Hepimizin sıkıntılarından biri yer çekimi. Evet, Hepimizin çok... belalısı diye geçer. Ah bu yer çekimi. Çok sıkıntı. Yer çekimi yüzünden çok başımıza gelmeyen yandım. yok. O yüzden biz de onu soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Yer çekimi nedeniyle gördüğünüz zararları alan <gülüyor> <son> ne düşürdünüz? <gülüyor> <gülüyor> ben yani yer çekiminden sakarlıktan düşürmüştüm olur mu diye soracak gideceğimizde olur. Sizin olur. sakarlığınız değil efendim tamamen yerin çekiminden dolayı. Yer çekimi size en son ne oyun etti de olabilir? Ne Hı? oyunlar var ya bak düşersin ayağını vurursun kafanı vurursun bir yere elini yaralarsın yer yokuş aşağı giderken duraman kazay yaparsın. Yani araba yokuş aşağı inmek af O da mı? da mı graviti? Oda mı graviti Bey Oktay? O da mı graviti? O, o, o yokuşuz. Yokuş. <gülüyor> o yokuş. O yokuş. düz olsa Ona aynı... bir gün yokuş diye bir film olursa o zaman ben sorarız. Benim hayalim ne biliyor Bu konuşalım şimdi dinleyicilerimize espriler, şakalar falan. Programın son dakikalarına doğru ortaya üstü bir hanımefendi bizlere. Çocuklar esprileriniz çok hoş ama hiç düşündünüz mü? Ya yer çekimi olmasaydı? olmasaydı. <gülüyor> ilk telefon öyle gelirse bu zaman hemen programı kapatalım gidelim ne yapalım artık Günaydın efendim kimle görüşüyoruz e, Lütfü Kıta ben Lütfü Bey hoş geldiniz yayınımıza. ne yapıyorsunuz e, Ne yapalım yer çekimi ile ilgili bir derdim paylaşmaya hazır var, var. var değil mi efendim mi Lütfü Bey e, Az önce ben işe geç kalmıştım böyle Hı. hızlı ayakkabım bağlıyordum gömleğim üzerinden e... Telefonu al işte al işte ya. çekimi en çok telefon sever zaten Doymadı doymadı <gülüyor> Peki, kim sadece telefonu kurban ettik Gene doymadı İçiniz mi cısladı yoksa ekranda cısladı mı Öyle bir şeyler var mı ee, Aslında işim cısladı daha çok ee, Pek gözle görünür bir şey yok ama gün içinde herhalde Muhtemelen şöyle olmuş böyle olmuş diyeceğim Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Geçmiş olsun bir kez daha <gülüyor> Ben teşekkür ederim sağ olun. Bu arada bu bütün akıllı telefon üstünde çalışan firmalara da bir çağrıda bulun. Artık şu kadar hızlı bu kadar megapiksel falan filan değil. Şey sağlam telefon istiyoruz. Yani tek istediğimiz şey sağlam. Her şeyi yapıyorlar e, Sağlam olursa sen onu hep kullanırsın ki. Ortaokuldaki ayakkabısını Yapacağız. kullanan adam. Donanı öyle düşünecek. Donanımı bozulsun. Dışı <gülüyor> kasa sağlam olsun. Günaydın efendim. Good morning. Good morning maalesef. Oday olmadığına göre, oday olmadığına göre kesin bütün şeylerimiz boşa çıktı. İçerideki arkadaşımız bize yardımcı olmak üzere şey yapıyor. O da elinden geleni yapıyor. O da elinden geleni yapıyor. Genç oluyor. arkadaşımız içeride Perani bir şekilde mücadelesini devam ettiriyor. Günaydın efendim. Ee, günaydın gene ben düştükse niye düştünüz? Gene ne düşürdünüz? Abi de haktan mı düşsün? Hattan düştüm bu sefer. Bu da gravity olabilir mi acaba? Peki teşekkürler. <gülüyor> Sağ ol. Bunu arkadaşlarımız, uzmanlarımız inceleyecek Lütfü Bey. İçiniz rahat olsun. Hattan düşmek gravity kapsamında değerlendirilir. Önemli bir şey. Evet Lütfü... hocam. Hattan düşmek deniyor Oktay hocam. Hattan düşmek olmaz. O tamamen metafordur. Çok teşekkürler Lütfü Bey. Bir kez daha. Hoşçakalın Lütfü Bey. Kapatabilirsiniz telefonu. Lütfü Bey kapatmadığı için herhalde tekrar gerisini geriye döndürerek tekrar bağlanma oldu. Tekrar evet çünkü... Türkiye yayıncılığında tekrar bağlanma mevhumu. Akıllı telefon mu yazıyoruz o zaman? Listemizin ilk şeyi. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Heh? Aman İrem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? Sanıdılar da merhaba. Hep yanaklarınız ben... da yiyor telefon tuşlarına. Biliyor musunuz değil mi? <gülüyor> Kendim... Buldur İrem'in yanakları şey gibi duyuluyor yani. karşıdan. Siz duymuyorsunuz belki ama... İçeride bir sıkıntı oldu. Ben beklerken birisi giriyor ama o giren lütsü de ev miydi yoksa arkadaş mıydı anlayamadım. Arkadaştı bilgisayar. <gülüyor> arkadaş, arkadaş. <Sizinle gülüyor> sizlerim, <o zaman gülüyor> Arkadaşmış. Peki İrem en son ne düşürdünüz? Ya şimdi tansiyonu düşürdüm gibi espri ya tabii ki yapmayacağım. Ama yap yapmış, yapmış kadar kaydettik. Kadar... Bu ne ya İrem Biz yapmış kaydettik ve kapatıyoruz. Hayır hayır <gülüyor> Hadi söyleyin hemen ne düşürdünüz? Her evet, zaman ilacımı düşürdüm. Ne? Bir gece yatarken ilacımı. İleci, Al, yani, i̇lacımı düşürdüm. Ap mıydı? Ap, apımı evet apımı alamadan düşürdüm. Ama aldım yerden üfledim ve geri içtim yani. Ap da üfleme ama... tekniği vardır zaten. Alnınıza da koysa. Zaten ilaç şey tutmaz ki. Tabi canım pislik ne? tutmaz yani kapsül sonuçta. Pislik şey yapmadım, tutmaz derken? Bilmiyorum. Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İlaç mikrop tutmaz. Bizatihi mikrop gideriz. Bu irim anımın sinirapları hep. Evet, Buraya Bir avuç hapla yatıyor Nasıl Geçer. hangi birinin suç çekerinde Günaydın efendim. Hep sinirapı, hep sinir Günaydın. Ben Tut. bağırayım mı Ege? Şurada bir, ben, bir... Ben, ben acaba hatta mıyım diye düşünen dinleyicimiz. Evet hattasınız. Acaba bana mı diyorlar hala diye soran Evet efendim size söylüyoruz efendim. Kabul evet. buyurunuz efendim. Oktay bir de sen şey yok yok, hatta dilinde. Hatta, hatta değil, değil ya. Hatta, hatta değilmiş. Ya. Hiç hatta değil. Aslında. Ne adam değil. hatta değilmiş be Oktay. Yalnız apt düşürmek de çok Apt ap düşer. Çok canscar ap yani. Apt düşer, baht kazanır Oktay. Günaydın efendim. Alo <gülüyor> günaydın. Hoş geldiniz efendim. Yayınımızda kimle görüşüyoruz? Günihal ben. Nasılsınız? Günihal Hanım hoş geldiniz. Nerede Neredesiniz Günihal Hanım? E, şu an trafikteyim. Okula doğru gidiyorum. Oddie. Başarılar diyoruz. Başarılar diyoruz. Başarılar. İyi dersler. Mülayim hanım yani. yer çekimi aranız nasıl ve neden? isyan ettiğiniz oluyor mu? Yer çekimi sizin aleyhinizde çalışıyor olabilir mi? Yer çekimi benim aleyhime çalışmıyor bence. Ama erkek arkadaşım hmm. aleyhine çalıştığını düşünüyorum. Hadi ya. Ee, aranıza yani, yer çekimi mi girdi? Düştü mü kendisi? Düştü. Ee, ve kendi sırala düştüğünü söylüyor. Ee, artık bilemeyeceğim. Ee, kuşlarla darası da değilmiş. Benim yapabileceğim bir şey yok. Umarım dinliyordur. Nereden Ve... düştü? Nasıl düştü adam ya? Evet ya belki şimdi çok ciddi bir şey vardır. Yani nedir olayı biraz daha detaylı anlatır mısınız? Yani ee, düşen bence kendisi değil. Ha, başkasının evet. şeyini kendi esprisi gibi mi anlatan adamlardan? Yok bence metafor yapıyor Gülnyal Hanım şu ha. anda. Evet olabilir. Siz bizim üstümüzden mesaj mı gönderiyorsunuz? Mesaj evet ya vallahi resmen subliminal mesaj veren insan gibisiniz ha. Siz bela okuyacaksanız biz... açık açık okuyabilirsiniz Gülnyan Hanım. sizin gözünüzden düştü falan gibi bir durum varsa biz o adamı hemen şey yaparız. Kuşlarla yapalım, arası yapalım. iyi değil falan yani. Kuşlar. Orada. Hangi kuşlar? Yani evet orada bir subliminal mesaj var ama. Ne oldu? Evet, kuşlar... Ne oldu no, Gülnyan gül, bitti, bitti mi gül... tamamen? Bittiyse niye, niye kızgınsınız? Salın gitsin herifi. Saldım, Aldım zaten. Ee, yani kesinlikle e, herhangi bir yer çekimi, ilme falan hiçbir şey etki edebilecek durumda değil zaten artık. E, bu yüzden e, dediğim gibi bir alttan mesaj göndermiş oldum ben de. Hey, hey, ne de. kadar beraberdiniz Gülnyan'ın beyefendiyle? 10 ee, ay. 10 ay? Evet. Araya yas tatili mi girdi peki? Yok Hayır. Araya yer çekimi girdi. Araya yer çekimi girdi. Araya yer çekimi girdi. Araya yer çekimi girdi. Peki günaydın. Aman boş verelim be günaydın. Yani yer Siz çekimi. Siz ciddi mi düşünüyorsunuz? Bu sefer tamam mı diyordunuz beyefendi için? Evet. Hadi, canım, Hadi ya bu on ay içinde giderek ciddileşti ama araya kuşlar mı girdi? Kuşlar girdi. Ama boş kuşlar zaten. girmemiş canım. Bizzat herifin kendisi girmiş <gülüyor> araya. Kuşların ne işi? <gülüyor> Kuşlar haber getiriyor. Ama zaten bırakın koca kafalı birini aman şeyin, adamın tekiydi hiç yok vallahi. Topsakallı saka... mıydı Gülnyan Hanım? Topsakallı mıydı? Yok hayır sakalsızdı. Peki hmm. Gülnyan Hanım. Da... zamanda da sakalsız bulmak hmm. zor Çok ama şimdi bir tane dolu. Herkes de yani en aşağıda hani, kirli sakal oluyor. Cillop gibi adamı Herif bulmuşsunuz düş... da kaçırmışsınız gibi bir durum ortaya çıktı. Herif düşünce bir sarsıldı mı bir, bir yerleri acıdı mı biliyor musunuz onu? Yani bilmiyorum ama. Umarım acımıştır. Yoksa aynen ben... devam ediyor mu öyle şey gibi? Sakalsız tıraşın <gülüyor> olup devam mı? Pis herif gibi devam ediyor mu yani bir şey olmadı mı? Evet evet evet aynen o şekilde devam ediyor. Olur edelim. olur. Ve bence en büyük sıkıntısı ee, Ecevit'in kuşlarını kullanması. Yani o kuşları kendine mal etmesi anladım. Biz iyice tamam, artık, artık bizim anlayata da, daha özel bir şey diyorum yapabiliriz. siyasi de bir değil şey, şey var. Evet. Çok, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok sağ, olun. Sağ, olun, sağ olun tabii. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. İyiyim, öyle İyiyim. Öyle, İyiyim. Teşekkür ederim. zaten Güneydoğu'da petrokimya ilişkisine hem yakın dönem Türk siyaseti Seksen... hem de yer çekimi darbe vurmuş. Darbeden sonraki dönemden bahsettim anlatacaktım. Yani 28 Şubat süreci en yoğun olduğu zaman. En yoğun olduğu zaman. İsterseniz Rahşan Hanım Arya böyle böyle diye Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar Şarkı bitmiş, adam hala mutfakta, elinde kahvesiyle hayır anlamadığım nokta kimse de yok mutfakta. Yani yani ben bunu anlamıyorum. Burada evet. eleştirdiğim kişi kim bilmiyorum. Burada eleştirilen <gülüyor> Genel kişi sisteme yazar kendini burada Belki acımasızca eleştirdim. Sistemin bir çarkı olarak görerek görmesi neticesini görmüşsün. <gülüyor> görmüşsün. Bir diyor. şey soracağım. Evet canım. Şimdi yer çekimi Yer çekimi, yer çekimi. Hani bunun ilk çekimi. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi çok değişik sohbetlere maruz kaldınız ama buna rağmen hattan ayrılmadınız. Öncelikle Bravo. tebrikler. Evet ya nasılsınız Ege Fahir Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız, kimsiniz be de? Gözde. Gözde Hanım, <gülüyor> hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Macera çok dolu güzel. bir sabah bizim için. Gözde evet, Hanım evet. yer çekimi ile aranız nasıl? Evet, şey şahit oluyorum. Peki yer çekimiyle <gülüyor> aranız nasıl? Biz hemen onu soralım size. Ay hiç iyi değil. Hiçbir şeyi tutamıyorum. Her şey sürekli düşüyor. Çok mutsuzum bu yüzden. En son ne düştü mesela? <gülüyor> ya, ya takip edemiyorum artık. O kadar. Elime ne aldıysam düşürüyorum. O, o derece yani. <gülüyor> Sonra bir de bunun üstüne üstlük diyorum ki kendi kendime. Ya bu kadar da sakar olunmaz artık arkadaş falan. Sakarlık değil. Sakarlık değil. O tamam yerçek, da Evet. O yer çekimi. Ben anlayamadım. Tabii, sizin hiçbir kabahatiniz yok Gözde. Bak dikkat ederiz, rica ediyorum. ederim. Yani o tamamen yer çekiminin e, ayıbu diyelim, yer çekiminin hani kimi esprisi, bir oyunu, es, oyunu, cilvesi diyelim ya. Tamam diyelim hadi, size bir göreceğim diyelim. Somut ama ne, ne ne düşürdünüz? düşürdünüz Neye? Yani. Şey mesela en basitinden e, elimde sürekli senaryo var diyelim, Pat, düş dü, senaryo düşürüyorum, <Gülüyor> bardak <Gülüyor> düşürüyorum, tamam her. <Hadi>, <Gülüyor> Senaryo düşünüyorsunuz. Peki efendim. Senaryo düşüren Gözde diye yazdık buraya. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek Ay üzere. Ay Gözdecim teşekkür ederiz. E görüşürüz. E e Hoşçakalın. Sevgili Gözde Duru. Senaryomuz senaryo Senaryo Senaryo Düş. düş buraya not düşüyorum. Senaryo. <gülüyor> ne senaryosu olduğunu sormadık ama ya. Hay <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Niye sormadın? Benim aklım senaryo. Ya benim de aklım. Ben senaryo deyince böyle senaryo. Kirli senaryolardan biri. Tiyatro oyunlarının senaryo kitaplaştırılmış gibi geldi. Ama olmayabilir tabii. Uyduruyorum. Merhaba. Huhum Anjero. Good morning. Kimle görüşüyoruz efendim? Aslı benle. Hoş geldiniz. Hoş Aslanım. geldiniz Aslanım. Neredesiniz? Aslanım hoş geldiniz. Aslanım hoş geldiniz. Aslanım, Aslanım. Aslanım. şöyle tuşa Aslanım. biraz Aslanım. daha bir. Aslanım söyleyeyim şöyle söyleyeyim mi şöyle. defa alıyorsun galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben de hattan dinleyici düşünüyorum. <gülüyor> Valla hattan dinleyici düşünüyorum. Bir şey soracağım. Sor canım. Evet. Şimdi tamam şüphesiz yer çekimimiz, şüphesiz yer değil. çekimi diye bir evet. şeyimiz var. Evet. Yalnız bizim şöyle bir rahat rahat. Rat rat, arabayla gitmemizi, yürümemizi sağlayan şey. Yer çekimi mi? Yoksa motor sistemimiz mi? Yoksa atmosferin şeyi mi? Atmosfer. Kafa kafamızdaki ağırlığı mı? Aa, yok değil. Valla bak. Günaydın efendim. Günaydın. Yani, Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Gizem Hanım. Gizem Hanım. Evet. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş Neredesiniz şu anda Gizem Hanım? İşteyim. Çalışıyorum. Ne işiniz Niye var? Öncelikle biraz... işiniz olduğu için biz de çok mutlu olduk. Yani... Ya Fahir her seferinde bu soruyu soruyor Sonra ne? bana bağırıyor Ama ben artık ne iş yaptığımı Laboratuvarda istiyorum. mı çalışıyorsunuz? Yok hayır proje çiziyorum proje proje Hiç elinizden iyi... <gülüyor> <Ya>, proje düştüm <gülüyor> Yok proje düşmüyor da Benim yer çekimle ilgili en büyük sıkıntım temizlik yaptığımda mutlaka Muhakkak bir şeyler döküyorum ve Böyle temizlenmesi en zor şeyleri döküyorum Mesela? Mesela geçenlerde e, cam şişe kırıldı Cam Eminen, şiş kırıldı Şişe. Evet. Bu doluyu cam şişe kırıldı. E, bulgur E suyu temizlemekle bir şey yok. E, suyu temizlemekle bir şey yok. İkisi, vallahi. Sonra bulgur mu düştü dediniz? Bulgur döküldü elimden yetmez. Bereketten bulgur mu? Berekettir ama. <gülüyor> bulgur dökülmesi berekettir. Başka. de evli misiniz Gizem Hanım? O da evli sizin yap. evlisiniz. Allah Allah. Kocanıza bulgur mu yapıyorsunuz Gizem Hanım? Yok, yani. Beyim böyle... sağ bulgur ettim diye şey yapıyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> bulgur pilavı yapıyordum Allah'ım döküldü. Ben, ben cam şişe değil de listeye bulgur diye yazıyorum efendim. <gülüyor> çok o, hoş, En hoşumuza girilen cevap bu. Çünkü bulgur yani bir kere dökülür sonra da hakikaten can sıkar yani. Tabii. Doğru. Nasıl tuzlu, tuz döküldüğü zaman çok özür diliyorum tuz döküldüğü zaman gözümüzle topluyoruz. Bulgur döküldüğünde o da toplanır ama cam kavanozla kırıldığı için gözümüze batabilir. O yüzden toplayamayız doğru haklısınız. <gülüyor> Çok teşekkürler. Şey, Geçmiş bir olsun. Bir de temizlik daha zahmetli oluyor. O kadar temizlenir. Gizem Hanım siz taraf... sürekli niye temizliğinizi övüyorsunuz? Elinize <gülüyor> sağlık, Beyiniz böyle galiba çok, takdir etmiyor Çok hamarasınız. Temizlik sizde, bulgur sizde. Dört dörtlük bir hanımefendi. Adam boş boş evde oturuyor anladığım Vallahi, kadarıyla. Projeleri yapıyorsunuz, senaryoları okuyorsunuz. Aman dur senaryoları siz okumuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çalışıyorsunuz bir de eve gidip çalışıyorsunuz. Aynen öyle Bize yani. Hanım tam bir hanımefendi olarak sohbet ettik ama şunu samimiyetle söyleyin lütfen. O bulgur düştüğünde küfür ettiniz mi? <gülüyor> Etmedim sadece çığlık attım. Çığ... İlendiniz <gülüyor> mi peki? Birazcık lanet olsun pislik falan gibi bir şey de mi demediniz? Hiç mi küfür etmediniz ya? Yok, küfür etmedim. Sadece çok kızgın olduğum için eşime eşinize mi bağırdınız? <gülüyor> Hem bulguru döküyorsunuz. Adamın suçlu günahı yok. Bir de bağırıyorsunuz. Hep senin küfür. yüzünden Allah'ın cezası adam. Küfürlü mü bağırdınız peki? Efendim? Küfürlü mü bağırdınız yoksa düz mü? Yok, küfürlü bağırdınız. Peki, bir şey söyleyeyim. Hiç küfür ettiniz mi Gizem Hanım bugüne kadar? Ya da en son <gülüyor> ne zaman küfür ettiniz? Ettim. Evet. <gülüyor> Bunu ayrı bir konu yapalım ya. Bunu ya beğendim. Ya şey e, hmm. onu da en ne zaman ettim. Eşim pes oynuyor. Pes oynarken çok sıkıntı oluyor. O zaman küfretmişim. Çünkü böyle bir Adamın da belli işte yani. <gülüyor> Adam bütün Adam gün evde, evde pes oynuyor. Pes oynuyor bulgur yiyor. Pes oynuyor bulgur <gülüyor> yiyor. Gizleyen nerede bulgurum diyor ya bağırıyormuş. Bulgursuz çünkü pes <gülüyor> çok güzel oluyor diyormuş. Pesle bulgur çok güzel oluyor ya. <gülüyor> Avuç avuç yomrucuyuz öyle. Aman nezi, vallahi büyük geçmiş Çok olsun. Güzel olsun. olsun. Çok Hoşçakalın. teşekkürler. İnşallah. Güle güle mutlu evlilik. Bulgurlu olur. Demek ki bulgur. Mutlu evlilikler bulgurla başlar. Bulgurlu bulgurlu aslanım aslan. Bulgurlu ya yar sevmişim gel yare aslan. Birisi aramazsa devam edeceğim. <gülüyor> Çünkü ben müdahale edecek gücüm yok. Devam edeceğe benzer. Çünkü el kesilir ya insanın böyle savunmasız kalırsın aynı öyle hissediyorsun bu Türk bu patlamadan önce ve özel kanallar olmadan önce hep bu şahane cumartesi bir cumartesi gecesi falan programı vardı ya TRT'de ben o zamanlardan bu türküleri hatırlıyorum Hı -hı. o zamanlar herkes aynı türkü ama. yani cumbullu türküsü mesela bir dönem popüler miydi yoksa hep, hep popüler olan bir türkü insanlar şey mi hep söylüyor popülerdi de, hep popülerdi. cumbullu kıyafet miydi cumbul cumbul kıyafetti Hı -hı. Kıyafet, ışıltılı Hı -hı. bir kıyafet Hı -hı. miydi Hı -hı. cumbullu deyince yalnız Hı -hı. kıyafet giymiş kişi şahıs birey Cumbulluğu olur o zaman. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Ben Ömer. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Trafikteyim ya. Trafiktesiniz. Kolay gelsin. Ne, ne kadar bak şey yapıyor trafiği de şey yap. Trafikteyim ya. Başkası olsa ya ben şu anda trafikteyim. <gülüyor> Ay efendim. Vav. Zor <gülüyor> wow. ben... konuş. Zaten zor konuşuyorum falan. <gülüyor> Ama ne diyor Ömer Bey? Trafikteyim ya yani. Normal standart onları için. Yani çok güzel Ömer Vallahi Bey. Valla yani sizin gibi tevazu gösteren pek kişi de kalmadı. Yani bir trafiğe çıkan 1000 saat havasını, havasını atıyorum. Şaban <gülüyor> trafikteydim abi diye. Ömer <gülüyor> Bey ne düşürdünüz? İstanbul, İstanbul trafiği değil yani. Doğru, olmak ne düşürdünüz en son Ömer Bey? Valla düşürmekten çok ben yer çekiminden dolayı ayak burkmaktan... Valla ayak burkmayı çok... da yer çekimine bağlayacaksak e, burkmak bookmarko... bookmark mı zor? Yani sonuç olarak adam kafasına düşen elmayla buluyor biliyorsun yani Fahir. Doğru. Gerçek mi dedi. Ayak burku. Ayağını da burkabilirdi. Tabii. Tam oradan geçen An ay falan diye be çünkü ayağı burkunca insan gayri ihtiyar bilsin ki ediyor. Hep mi aynı ayak mı burkuluyor? Hep aynı. Ya, abi, yer da, yer, yer, etmiş. Hiç yer hat, etmiş. Hiç hatayı kendiniz doğrudunuz ömer bey. Ya vallahi hatayı kendimde aramak lazım da son seyir ne payı var burada. Var dön, yani. yani olmasa Yani siz mesela atmosferin dışına çıksanız bir uzayda da ayak burkacak değilsiniz yani. Yani. Böyle, böyle bir ben illa ayak burkacağım diye dolaşmıyorsunuz. Yani bir hastalığınız. Ayak ayağın yere değmezken nasıl burkacaksın? Bir düşün. Vallahi işte. Bir düşün Ege var. sana diyor senin nezdinde böyle belki, düşünmeyen herkese sesleniyor Ömer Bey. Belki, bir düşün diyor. Bireye sesleniyor mesela radyoculukta o vardır. Ben, mesela dinleyici diye hitap ederim direkt mesela. Sen derim. Fahir, orada dinleyici orada kendinin yerini alır. Hayır <gülüyor> Uyan, uyandı az <gülüyor> önce. Uyandı evi uyandırdınız resmen yani. yani. efendim çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Geçmiş olsun. <gülüyor> Bey, geçmiş teşekkür olsun. Abi. Hoşçakalın. Ömer Bey anlamadı biraz da bozuldu. Bayağı burkulmuş zaten abi. Bayağı burkulmuş. Canı yanmış. ilenmiş Good morning. Geton'un şu dakikaya kadar hep mala gelenleri konuşuyor. Evet, şey. Cana e, geldiği hı. zaman hep ayrı bir şey. O yüzden pek şakalara şey. Şakalara yapayım. gelmez böyle şeyler. Dikkat etmek lazım Ben burada yerde. canımın derdindeyim ama onlar şaka dertinde Bir bulgur. Bulgur da candır ya. Günaydın efendim. Doğru. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aslı ben. Aslı hanım. Sizi... Neşe Pınarı Aslı diye geçer aslında. Neşe ama Aslı hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. <gülüyor> hoş bulduk be. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şoför. Şoför diye de bağırın. Aslı hanım neredesiniz şu anda? Evdeyim. Aa, aa, aa, Sizin gibi bir genç kızın bu saatlerde bu saatte çok sokak. Onları... Kaç yaşındasınız Aslı hanım? genç. Ka kaç yaşındasınız? Çok genç geliyor sesiniz. Valla 33 yaşındayım o kadar e, sizin genç Sizin gibi bir var. genç kız bu saatte evde ise vardır bunda bir iş diyoruz. Evli misiniz Aslan? Hamileyim çünkü. Aa tebrikler. Bak, nasıl, bildik, nasıl bildik ama <gülüyor> bunda bir iş evet. vardır dedi. Yalnız yer çekimi evet. en çok hamileleri vuruyor herhalde. Ay, evet işte onun için ayrıldım. Kaçıncı aydasınız? Ya? Yani, kaçıncı bir haftadasınız? 7 oldu. Kaç? 27. haftadayım Ama canım 27 de hemen sızlanmaya başlanılmaz bu arada Daha 4-5 attığınız ya, sonra Ya neden ya? ya ağır artık yani ağırlaşıyor yavaş yavaş Ka Yavaş çekimden en çok ben muzdarifim yani Oho, sizin hoşsun işinize de kolaylıklar diliyoruz ben 27. haftada hormonlarınız tavan yapmış görünüyor. Ya bunun 30'u var, 35'i var. var, var. O zaman ne yapacağız yani? Siz yatıyor musunuz devamlı aslında hanım yoksa? Yok yatmıyorum. Sabah yürüyüşümü yaptım geldim şimdi. Hmm, ne yediniz? Ne edeceğim? Neler Ebedin. yiyeceksiniz? Yumurtanızı eksik etmiyorsunuz değil mi? 5 yumurta haşlayacağım. Süt mecbur içiyorsun. Ve bulgur efendim. Bugünkü <gülüyor> <bulgur, gülüyor> çıkan bulgur. Aa evet vallahi yapacağım Canınız çekmedi mi ya şöyle güzel bir böyle Bilmiyorum. domatesli soğan, domatesli biberli falan canınız bir şeyler çekiyor mu bu aralar Aslan Hanım? Yok çok değil. Geçti onlar. Artık başlangıçta da çok bir şey yoktu da turşu falan istiyordum bayağı. Hı -hı. Yazık ne kadar derece. şey bir insan ya. vallahi alçak gönüllü. Turşu istiyorum diyor ya. Ha, Turşuyu kadar. da 7'de 24 bulursun ki turşu istiyorum. Her saat bulunur hakikaten. De. Zeytin istiyorum, ekmek istiyorum. <gülüyor> Penir istiyorum. Hep bunları istiyorum. canım istiyorum. Kız mı erkek mi Aslanım belli oldu erkek, mu? Erkek. Ay, ne, güzel. Aa, isim ne isim mi? koyuyorsunuz? İsim rüzgar Ali düşünüyoruz ama yani belki Ali'si olmaz sadece rüzgar olur emin değil. Emin değilsiniz. Eşinizin zaten. ismi ne? Efendim? Eşinizin ismi ne? Can. Can. Can. Aslında yok. Can, As, Can. Can Aslı Can. Can. Aslı Can. Aslı Can, Aa, Aslı Can çok güzel olur Aslı. ama çok saçma olur harekette. <gülüyor> <gülüyor> Yok eşime ben şey demiştim hani böyle can yani mesela can falan gibi şeyler olsun diye o istemediyor kesinlikle. İstemiyorum dedi ben zaten <gülüyor> candan çok çektim İstemiyorum, İstemiyorum Aslı dedi. O... Öyle dedi vallahi. Istemiyor. Peki tebrik ediyoruz efendim o zaman sizi şimdiden. Takipçisi olacağız bu gebeliğin. Tamam oldu o zaman. Ee, lütfen. 28. haftada. Her hafta kadar. başında bizi arayın, biz buradan şey yapalım. Siz Kaç kilo da... oldunuz onları da buradan evet, takip edelim. Aralık ederim. sonuna doğru doğruyorsunuz ama. Söyledim şimdi 6 kilo aldım totalde. Totalde daha çok bunlar iyi. bir şey değil. İyi iyi. Siz, siz esas coşkui şimdi başlıyor. O yumurtaları çiftler, çiftler. Esas esas 30 küsürüncü haftadan sonra bakacağız. Dikkat tamam. etsiniz, ben hiç yani bilmediğim konuya dahil <gülüyor> olmuyorum. Aslanı hiç dahil olmadım ama merakla takip ediyoruz hepimiz. Sizden tamam. cevabı da alalım. Yani tamam gebeliğiniz bir yere kadar. Bir şey cevap neydi? neydi? Karım karnı aşağı hamle çekiyor, hamle diyor, aşağı çekiyor. Hiç dinlememişim bile ya. Demek ki dersi dersi <gülüyor> derste hiç dinlemiyorum. Aslanı kırılmayın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hamileliğiniz. Hoşçakalın. Oktacım böyle durumlarda Allah tamamına erdirsin gibi klasik fix bir cümlemiz ben var. Ben daha çirkin de söyleyeyim. Allah kurtarsın. <gülüyor> <gülüyor> Sanki çocuğa söylüyorsun içeride. içeriyle. <gülüyor> Cezasını çekmiş bir vatandaş olarak sosyal hayata dönecek. Bakalım bir telefon daha. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ben de evdeyim Siz de ben <gülüyor> hamileysiniz Yok ben hamile değilim ben taş düşürüyorum Ayy Ama, Çok şey geçmiş, geçmiş olsun var. ya Evet Yer çekimi benim için çok önemli şu anda Vallahi, yani, Krizi evet. fırsata mı çevirdiniz? Yoksa evet. <gülüyor> abi ben yani şu yani... anda içim paralı duruyor aslanım siz nasıl gülüyorsunuz Çünkü doğum ya? sancısıyla işte taş taşlısın çok şu şey... anda ağrım yok ama yani şu anda iyiyim bugün hastaneye gittim onun için izinliyim işten e, ultrasonumu çektireceğim ne, sonra... Lazerle sonra mi kıracaklar ne yapacaklar, ne yapacaklar? Yok, ya. küçük benim taşlarım küçük taşları lazerle kırmıyorlar onu öyle e, bayıla bayıla düşüreceksiniz diyorlar ben de o e, geçen hafta çok acayip ağrılar çektim bu hafta doktorumu geldi ilk defa mı oldu yoksa daha önceden? Oluyor bende böyle bir hmm. 10 senedir ve 2 senede 3 senede Bol bol su dönüyor. Elif Hanım bol bol su evet, içiyorsunuz evet. değil mi? Bildiği konuda Oktay nasıl Dahil <gülüyor> oldum gördünüz mü? <gülüyor> evet, evet. Ne yapıyorsunuz öyle yani, küvete yani, girmeler? girmeler. Çok önemli benim için Küvete girmeler ne falan girmem. yapıyor musunuz? Yapıyorum evet sıcak sular işte Sıcak su torbaları falan Öyle <gülüyor> idare etmeye çalışıyorum Ne zaman düşermiş <gülüyor> söylediler mi? işte bugün ultrasona girdim tam yerini bakacağız. Ondan sonra hani... böyle ağrılı yer ağrısız yer diye bir şey var mı? Hani böyle ağrısız i̇yi yere yok. geçti hareket, falan Hareket etti. Yani tabii mesaneye düştükten sonra ağrmıyor. Ondan sonra zaten düşüyor. Ondan sonra bildirim kolay evet. O zaman e, <gülüyor> mesaneye düşmesi dileğiyle dili diyelim Teşekkür size. Ediyorum. Peki yer çekimi <gülüyor> yardımcınız olsun. Çok teşekkürler, teşekkürler efendim. üzere. Bu taşı. Evet bir anda cep telefonundan senaryodan cana gelen dertlere Başladık. Vallahi Halka'da... böbrek taşı... Keşke e, Aslan'a söyleseydik şey Mim. takipçisi olacağız diye. Onu da takipçisi olacağız. O taşı düşürdüğü taşı dakika... Taşı kadar... O şey diyor benimkiler küçük taşmış ama siz de küçüksünüz zaten Elif Hanım. Minyon görseniz Elif Hanım'ı. Minyon, minyon, minyon. Kaya gibi şey <gülüyor> Kaya gibi mi? En kısa zamanda mesaneye <gülüyor> düşmesi dileğiyle. <gülüyor> Diyerek toparladık vallahi. İyi dileklerimiz Bu böbrek Maalesef. taşı... Biraz daha mı kolaylaş? Benim annemde vardı. Biz böyle bir, ailece seferber oluyorduk yani. Bir yerlerde, bir, şey ya, bir şey yerlerde bir su var diye bir şey duymuştuk bir zamanında. Gitmiştik arabayla. Bir yerden böyle yamanlar mı? Sicim gibi. Yamanlar <gülüyor> sicim gibi bir Su, su akıyordu bir yerde ve evet. adamın biri bizden önce 6 tane bidonla sıraya girmiş. Yamanlar. yamanlar. <gülüyor> Burası yamanlar ya bu ihtimalle. Orası evet, oldu Kolaylıklar diliyoruz. Da. Günaydın efendim. Günaydın. Sizi beklettik ama kusura bakmayın. Yani konuşmaya da aldık alamadık aldık gibi oldu da sanki hiç alınmamış gibi kapatmışsın durumuna geldiniz. Hiç şey yapmayın sevgili dinleyicimiz, şey yapmayın kendinizi dahtarmayın bizim kabahatimiz, bizim suçumuz. <gülüyor> <Şimdi dinleyiciler, gülüyor> biz de güzel, biz sizler gibi dinliyoruz, dinliyoruz, <gülüyor> dinliyoruz, takip ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Cansu. Cansu hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz siz? Ee, Antep'teyim. Antep'ten örüyorsunuz Aa ne kadar evet. güzel. Evet. Ne yapıyorsunuz şu arada? E, şu an yemek pişirip ütü yapıyorum. Ay. Antep'te çünkü akşam, akşam oldu mu? Saat <gülüyor> akşam <gülüyor> Antep'te olan saat farkından dolayı akşam yemeğini hazırlıyorum şu evet, an. Cansun ne yemeği yapıyorsunuz bu saatte? Evet. Saat erken değil, değil mi saat? Fasulye yapıyorum fasulye. fasulye. Yani ne evet, yemeği derken de fasulye. fasulye de. Taze fasulye yapıyorum çoktan. Taze fasulye mi? <gülüyor> Zeytinyağlı. Ay. Ne ne yemek yapıyorum? Zeytinyağlı, Zeytinyağlı. E. mı? Bu arada etli mi? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı Oktay. Okta, devam sohbet edin. Sohbet sonra sonra. orada kesilir Oktay'ın. O yüzden onun bir hassasiyeti vardı. da o. taze fasulyeye karşı. Kim gelecek öğlen yemeğini yemeğe Cansu Hanım? Ee, arkadaşımla. Yani öğle arasına götüreceğim de. arkadaşım dediniz bir erkek mi o? Yok. Yani çünkü kadınlarda öyle bir şey vardı. Bir arkadaşım dendiği zaman genelde... ...hani cinsiyette aslında erkektir falan. Öyle bir durumu vardı. Bu çok güzel bravo. Arkadaşlarınıza sık sık yemek yapıp götürür müsünüz? Yok yani şey bugün e, öğle arasında başlıyor dersin de kimya öğretmeni biliyorum. biliyoruz tabi biliyoruz hatırladınız mı? E hatırladım, tabii. Hatırla <gülüyor> taze fasulye deyince hatırladık <gülüyor> oradan hatırladınız yok, güzel. Yok. Hat her gün biriniz mi yapıyor e, Cansu yemeği? O. yani dışarıdan da isteyebiliyoruz ama ben bugün yemek yapacaktım e, iyi yapmışsınız valla elinize ya. sağlık Cansu Hanım pis pis okul Hı. yemekleri yemektense dışarıda pis pis mi? ama Antep'te Hı. de güzel Şimdi, kilo <gülüyor> aldınız mı Antep'e gittiğinizden beri Cansu yok almadım hiç mi? Ee, yani 1 kilo falan belki Ama yani. almasın <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha 5-6 kilo olduğu ortaya çıkacak <gülüyor> İlk atandığımda aramıştım Kaç kilo olduğunu sormuştunuz evet. ee, Bir daha 1,5 bir yıl geçti 1,5 i̇şte yıl aradan sonra Sanırım ilk defa arıyorum ve almadım Biz o kayıtları buluruz Biz, biz var ya, yani biz <gülüyor> Yalnız Antep mutfağına iyi direnmişsiniz bir yılda 1 kilo hiç bir şey değil yani rahat rahat yersiniz. O da ödem zaten canım ödem. Onu suyla evet, beraber... Abi, rahat. Rahat. Peki Cansu Hanım hiç bugüne kadar... E, ...mutfağa girmeyen bir şey Antep'e... ...gittikten sonra girmeye başladın mı? Aa böyle bir şey varmış falan diye... ...düzenleyemeye yani, başladığınız bir şey var mı? Aslında şöyle... E, ...saltayla çok hani, aram yoktu acıyla... Hmm. ...bir de kuzu eti burada genelde... Hmm. Hani, ...kullanılıyor. O yüzden hmm. zeytinyağı de denemeye başladım. Kuzu etinin hastası oldum diyebilir misiniz? Ya şöyle evde çok pişirmiyorum ama dışarıda çok seviyorum. Çünkü evde biraz... Koku, kokma yapıyor. Henüz <gülüyor> hani, <gülüyor> pişirme tekniğini anlayamadım herhalde. mangal manga, Yani en küçük olduğu için öyle çok e, mangal falan tercih etmiyor. Peki efendim. Yerçekimi hmm. meselesini konuşmadık sizde. Sadece evet, ne e, pişirdiğinizi öğrendim. Ben, ben genelde kendimi düşürüyorum. Kendimi düşürüyorum. Ya en, en kötü şey ya. <gülüyor> hakikaten ben, ne zaman düştünüz en son? <gülüyor> Valla... Bayağı bir oluyor da en son yani travmatik de herhalde sınıfta masa masayı kırdım da yani ya. çok feci oldu ya. Kaça kaça Sözünün gidiyorsunuz siz? Hangi hangi sınıflara giriyorsunuz? Dokuzlar, onlar. Ay, en yani. pisli sınıf. pis ergen sınıfı Oy. ya. Ergen sınıfın önünde. Ee, siz düşün. ne yapıyorsunuz? Eğitim hayatına mi? devam edebilir misiniz ya? O çocukların karşısına gidip bir şey <gülüyor> anlatma <gülüyor> şansını var. <Oğlum> var ya <gülüyor> bu hoca var ya bir düştüm ya Allah'ım. Ne oldu sınıfın Nasıl tepkisi? Ama ya. Bir şey değişmişmiş acaba diye merak ediyorum. Ne oldu sınıfın Nasıl? tepkisi? Bir size yardım edenler oldu değil mi? Böyle hemen güldük, gelen. Güldük yani Bir yarım saat kadar güldük. Herkes ayağa kalktı falan. Sonra baktılar gülüyorum. Masayı kırdığım gibi yani. kafanızı da kırarım dediniz mi? Yok <gülüyor> Yo, hiç şey demedim. Güldük, güldük yani. eğlendik. eğlendik yeter artık dersimize dönelim demek zorunda kaldınız mı? <gülüyor> Yok. Yani bilmem ne evet, çok. Bildiğim siz, bildiğiniz olayı çünkü toparlayamıyorsunuz Yani komik sonra. bir şey varsa gülelim falan demediniz herhalde. Ha, yok demedim. Güzel. <gülüyor> Harika. Vallahi ben bayılıyorum yani bu Ne güzel öğretmen. Cansu öğretmenimiz arkadaşlar. gerçekten. Keşke Cansu Burası... Hanım benim kimya öğretmenim olsaydı beraber met yapardık. Zaten evet, bana... <gülüyor> Zaten bana da kimyayı Cansu Hanım sevdirdi. Valla ben hiç ya. mesela ben okul <gülüyor> yıllarında hiç sevmezdim sonradan sevdim. Ben de bugün sevmeye başladım. Son... seviyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Atandığından beri atanamadığı dönem sevmiyordum. Atananlara gelenlere, <gülüyor> gülenlere teşekkürler. <gülüyor> aynen, aynen. Teşekkürler efendim <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Son bir telefon alalım sonra tarihleri yavaş yavaş açıklamaya başlayalım. En son telefonu zaman. alıyor sevgili dinleyiciler. Son anons. Teşekkürler. Vallahi biz de bilmiyoruz. Çok değil. sevdiğim meslek hayatım. hayatımdan tiksindim. <gülüyor> zaman <gülüyor> zaman tiksindiğiniz oldu mu? Ben neden? Alo. Kimle görüşüyorsun sen efendim? Merhaba Sena ben Sena hanım hoş geldiniz Sena Nasıl? hanım koridorlardan arıyorsunuz bizi anladığım kadarıyla Ya bizim bina okul binası biraz prefabrik ondan böyle çirkin bir yankı Am yapıyor olabilir Çıktınız olabilir. ama şimdi galiba mı? Efendim? Dışarı çıktınız mı? sanki Camı açtım. Camdan kafamı çıkarttım. <gülüyor> Çok mantıklı. Çok mantıklı. Ama bunu konuşulacağını düşünmediniz. Keşke, Keşke arabadan arayan dinleyicilerimiz de bazen kafalarını çıkartlar <gülüyor> Ya Arabadan aramıştım aslında. Hangi Nered? okuldasınız siz Sena Hanım? Bilkent'teyim. Bilkent. Bilkent Hangi bölüm? Tercim tercümanlık. Ve prefabrik binalarda eğitim görüyorsunuz. Evet ya buradan bunu duyuralım yani böyle dedi bir durumdayız. Diye. Yarın öbür gün şey, çocuğunuz olursa ben seni ben zamanla prefabrik okullarda okudum diye anlatırsınız işte ne güzel. Evet. Çocuğu ezmek için bir avantaj size. Hiç aklınızda şey geçirme o kadar da para veriyoruz prefabrik binalar yani dediniz oluyor mu? Başlarda diyorduk ama artık alıştık ya şey yani. Prefabrik'in kızı... tadı da ayrıdır ya valla. Tabi öyle ya, pencereden kafanı falan çıkarırsın çok eğlencelidir <gülüyor> evet. prefabrik. Bir de bölüm yani biz varız bir de bankacılık finans var hani küçük bir bölüm. O Hı. da prefabrik. Hep prefabrik hep prefabrik. İngilizce <gülüyor> mütercim, tercümanlık mı? İngilizce ve Fransızca. Fransızca mesela yanınızda biri Fransızca konuşurken anını da çevirebiliyor musunuz? Yok ya, o kadar değil. Yani biz bölümdeyken bile dördüncü sınıfta onun eğitim başlıyor. O da sınavı geçerse prefabrik yani. binalara söylenme tamamen bittiğinde o çeviri şeyi başlıyormuş. Hı hı. Evet, peki aynen. Fransızca prefabrik binanın penceresinden kafamı çıkardım nasıl denir Fransızca? İşte diyemem ben onu şimdi beni rezil etmeyeceğim. Tamam, o da <gülüyor> olacak canım. Fransızca dilinde böyle bir durum öngörülmediği için. <gülüyor> <gülüyor> Kelimeler yok yani. Bir de e o zaman İngilizce soruyoruz. Ya İngilizce söyleyin ya Fransızca. Bir şekilde söyleyin. Fransızca söyleyin canım. Evet Fransızca. bence de İngilizcesini beğendiysin. İlla bu ya. cümleye de gerek yok yani. Böyle prefabrik... Le prefabrik falan gibi. gibi. Yani. Prefabrik binanın... Penceresinden kafamı çıkardım. <gülüyor> Ama <gülüyor> kafamı kafada çıkardım bari bakıyorum diye. Hay hay kafada. Bakıyorum olmaz bu çünkü bakın pencere kapalıken de bakarım. Çünkü <gülüyor> biz size sormuştuk Türkçe demiştik ki şey değişti falan diye kafamı çıkardım dedim. Kafamı camdan. çıkardım. Le prefabrik. Tamam o zaman. <gülüyor> Buyurun. Yani belli kelimeler belli zaten. Tet. Kafa. Evet, Tabi. Prefabrik zaten prefabrik. <gülüyor> Torti çıkarmak. Tamam. <gülüyor> Birleştirin buyurun. Birleştireceğiz bu kadar ya. <gülüyor> buyurun. Söyleyeyim mi? Duy dinliyoruz. Bir tortil e, matet e, de, e, de batman prefabri. Bir daha söylemedi. Anlamadık. Eksik oldu tak. <gülüyor> evet. Je suis monté dans bâtiment très fabrique. Je suis monté. Ne güzel söylüyor. <söyledi> Je <o. gülüyor> <gülüyor> Önceki <gülüyor> söylediğinizle <gülüyor> aynı mı? <Ben> aynı. <gülüyor> aynı. Evet. Aynen, şey aynı soket Aynı soket sırasıyla verdi. İyi ayarlayamadım. Ben bina demek de an mıydı, ün müydü? Burada sağsız da bilanç. Anayla ünüyle bütün binalar bizimdir. Boşverin artık öyle. Kadın erkek eşitliğini. Vallahi söylediğinizse. İlk önce dilde yaşayalım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Düşürdü. Ha, ne düşürdü? Kafayı düşürdü herhalde <gülüyor> ee, Yok ben şu anda biraz gripim. Ondan e, geniz akıntısı ve burun akıntısı. Geniz akıntısı diyen kurban olurum <gülüyor> Sena Hanım. <gülüyor> Geniz akıntısı. Geniz akıntısı mı cevabınız? Geniz akıntısı ve burun akıntısı. Gerçek yüzünden ne yapıyor bunlar? Akıntılarla <gülüyor> mücadele etmiyorlar. Çok rahatsız ediyorlar. Ah canım. Ah canım büyük olsun. Onu dışarı akıtacaksınız. Onu telefonu kapatalım da biz. Ama hep Sena Hanım içine akıtıyor. İçine akıtıyor. Hep içine <gülüyor> <İçinizi> akıtıyor. akıtmayın Sena <gülüyor> Hanım. Akıtma yapmayın. Dışınıza akıtırsanız rahatlarsınız. Çok, çok te teşekkür ederim. Te çok geçmiş efendim. olsun. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> hoşçakalın. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Evet şimdi iki talihlimiz var. Ben birincisi e, hamile dinleyicimiz Aslı Hanım olsun diyorum. Bence çünkü de. bunlar eşiyle son gezişleri. O adam da bir PlayStation'ın başından kalksın. Kalsın. İki dakika. Bulgur yiyip PlayStation dışında da hayatta bazı şeyler var. <gülüyor> Veya küçük bir sefer tasına koysun bulgurunu. Sinemada yesin. Sinemada yesin. Mısır gelecek diye bir şey yok. Hamile olan Aslı Hanım. Aslı Hanım Aslı. Ee, bulgur ve şey yapan Gizem Hanım değil mi? O zaman bulgurcu Gizem Hanım'a tamam, da verin. Tamam iki, iki dinleyicimize, <gülüyor> iki kadın dinleyicimize vermiş olalım. Şu şartla Gizem Hanım Aslanıma bulgur getirirsin. <gülüyor> Tamam. Mantıksız mı? Bence o mantıklı. Anca, ben anca daha sustum. İçinde bir mantığı var. Sevgili dinleyiciler <gülüyor> bazen benim de sustuğum zamanlar <gülüyor> olabiliyor. Gizem Hanım herhalde duymuşsunuzdur bizi. Duydunuz Çünkü bu çığlığı. hamile anne, bak zaten şimdi bile sevap. canı çekmişti. Egeciğim sevap en büyük Tabii. sevap. Yarın öbür gün çocuğu olduktan sonra da süt yapar. O bu yüzden. Bulgur özellikle soğan bulgur ve bulgur. Hastalığın hayatından bulgur çıkamayacak artık. Soğan tiks yani soğan esas süt. Süt yapan şey suymuştu meğerse. Evet, hamilelikle ilgili konular konuşulacağı benzer haftaya tekrar birlikte olacağız. Bulgur derken gebelikteki son haftalar derken bir modern sabahların daha sonuna geldik. Yarın sabah yine beraber sevgi dinleyiciler hepinize güzel neşeli bir gün diliyoruz hoşçakalın.